Şimdi bir daha size döneyim çünkü bu divan edebiyatındaki beyitler mesela kendime baktığımda hikayesiyle beraber anlatıldığında daha, çok, kalıcı, daha kalıcı oluyor doğru. bir sevgi bir muhabbet oluyor ve çok güzel zarif örnekler var böyle hani tak diye veren yeri geldi şöyle demiş o var mı? Hayati, Hemen aklınıza diye bir şair varmış. Bir de posti. ikisi de nüktadan insanlar. Ma, benim adım Mahlas Bey'in var mı diye baktım da buldum onu. <gülüyor> Hocamın Twitter hesabında söz hayatidir. <gülüyor> evet, hayatidir tabii. Hayati e, biraz böyle muzip bir edası var. Posti de posta oturmuş az çok mürekkep yalamış. Fetva yarım çeyrek fetva vericiliği falan da var. Ondan fetva istiyor. Soruyor. Diyor ki ee, it postu domuz postu dabarla makla tahir olur mu? Etin <gülüyor> ve domuzun postu tabaklansa temiz olur mu? Cevap geliyor. Hayati'nin bir de Memati adlı kardeşi var. Yani o da şairdi. Hayati de murdar, Memati de murdar... <gülüyor> ...birisi ölüsü murdardır. Tep temizlik kabul etmez. Şimdi eskilerin adetidir o. Yani vezne göre cevap vermek, şey bir şiirle, mısra ile cevap vermek mesela Ahmet Paşa'nın bir beytiyle Necati Bey'in bir beytini mukayese ederler. İkisi de aynı şeyi çok güzel söylemişler ama hangisi üstün falan gibi bir tartışma var. Ne Necati Bey de meclise gelir. Efendim sizden bahsediyorduk. Merhum şair Ahmet Paşa mı üstün siz mi biz cevap veremedik bilemedik siz ne dersiniz? Beyitle cevap veriyor. Necati'nin Necati dirisinden, <gülüyor> dirisinden ölüsü Ahmet'in yeydir ki İsa göklere avsa yine de murur Ahmet'ten. Allah. Şimdi hem de çok derin ilmi de olduğu anlaşılıyor bu cevapta. Evet. Necati'nin diyor benim diyor dirimden onun ölüsü üstündür. Ahmet Paşa öldü ama onun ölüsü bile bizden üstündür. Neden derseniz benim asıl adı İsa olduğu için Necati şöyle bir telmih yapıyor. Hazreti İsa göğe çıktı ama diri olarak... Hazreti Toprakta Peygamber. yatan Muhammed aleyhisselama ümmet olmak istemiştir. Üstün evet. olan odur. Şimdi bir şairin kendini ikinci plana iten üstelik bunu Nass'a dayanarak ayet-i evet. dayandırarak cevaplandırması tabi dehanın. Şey dehanın var o nasıl da, Tahir efendi bana kelp demiş. Nef'i de merhum ait. Evet. Meşhur bir meseldir. Nef'i merhum Erzurumlu Ömer Nef'i sivri dili başına da canına da malik evet. adam Sihami kazasına Sihami kazasına <gülüyor> uğradı efendim. O dönemde Tahir isminde bir Müfti, nedense nefi için köpek demiş, kelt demiş. Bırakın o filan. Muhtemelen haklıdır. nef Merhum bunu hak edecek çok şey yapan bir adam. Sivri. Ne, ne yapmış Sen? hocam? Yani sivri değil. Hep ki Kafiye tutsun babamı hicbetmezsem namerdim diyen bir adam. Ben <gülüyor> siham Kazan'ın evet. bir baskısını buldum. Kırklı yıllarda basmışlar. O kadar çok yoğun küfür var ki o kadar yoğun. Okuyamıyorsunuz ya. Yani ben de olsam kızardım yani. Bu son nefeste hani celladına da bir şey söyleyen yine Evet. Yani. işte. İmah ile anlatır. Evet. Şimdi diyor ki e, köpek dediğini duyunca Tahir efendi bize kelp demiş. İltifatı bu sözün de zahirdir. Maliki mezhebin benim zira itikadımca kelp tahirdir. Ben maliki mezhebindeyim bize köpek demekle iltifat etti. Çünkü temizdir bizim mezhepte köpek diyerek. Güya fıkhi bir şey söylüyor gibi kelp tahir tahir temiz demek malum. Ve e, fetva sahibini yerin dibine sokuyor. Son nefeste ne diyordu? 2,5 asır sonra cevap geliyor buna. Allah Allah. Tahirül Mevlevi'den. Tahir Olgun adı Tahir ya cevap veriyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zehri hicvi cihana neşredenin zebanı bir zebanı efi tahir olmaz kelp ancak beşere nefi vardır öyleyse nefidir. dir <gülüyor> ben var. malikiyim falan diyerek numara yapıp adaşım olan müftü Tahir efendiye lafı giydirmiş ama yaptığı iş hem yanlış hem içinde yalan da var nedir o yalan Malikiyim demesi doğru değil. Ayrıca Maliki'de, Hanefi'de, diğerlerinde de Şafii kadar hassasiyet olmasa da adı geçen hayvan temiz midir Allah aşkına? Eti yenmez, sütü içilmez. Nesi temiz? Halbuki çok faydalıdır. Binaenaleyh aynı Lehnefi'dir. <gülüyor> faydalı demek ya. Lehnefi fayd faydalı demek. Şimdi, temiz değil ama faydalı. O zaman çok iyi. O zaman kat katka olsun. Yine Lehnefi'nin çok şimdi hayal. Lehnefi'nin mesela o zamanın sadrazamımız Bayram Paşa'ya. A köpek redifliş hicviyesi ya, var. Ya, Böyle ya, bir ya, şey var. Lekşetli bir şey okunmaz evet, ya. Yani okuyamazsınız. O şey <gülüyor> diyor mesela yine e, işte diyor ki Müftü Efendi bize kafir demiş. Varayım ben ana diyeyim Müselman. Müftü Efendi bize kafir demiş. Biz ona Müslüman, ben varayım ona Müslüman diyeyim. Yarın varınca Ruzi cezaya ikimiz de çıkarız anda yalan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu, bu çok enteresan bir şeydir değil mi? Yani... E, La, dil bu kadar yani... İnfazı sırasında e, fezdeke yazılıyor. Siyahi bir vezir dediğin <gülüyor> kalemden mürekkep damlıyor ve kağıt bozuluyor. Herkes de bunu bir uğursuzluğa hamleder. Öyle yorumlarken vezirim terin damladı diyor. Mübarek terinizdir efendim diyor. Siyah ya teri de siyah olacak. <gülüyor> ya kardeşim infaz oluyorsun biraz sonra bari şimdi bir dilini tut yahu. Ey dil hele alemde bir adem yoğuymiş. Var ise de ehlidile mahrem yok imiş. Ger şikayet eyleme hakikatta arifsen, farz ki el an yine alem yok imiş. İnfazdan önce söylediği şey. Dünyaya geldim gidiyorum, biraz sonra idam edileceğim, ayrılacağım ama adam gibi bir adam görmedim. Şimdi irfan sahibi Allah dostu birilerini incitmekten de çekiniyor. Ahirette yüzü Kara çıkmasın diye. ikinci Mısır'a işi düzeltiyor. Var ise de bize rastlamadı. <gülüyor> Üzülmeden git nef dünyadan ayrılırken farz et ki başta olmayan şimdi de yok. Yok. adem diyarından geldin. Tasavvuf terbiyesinin samimi Müslüman edasıdır bu işte. Yani sen yüz yıl önce neredeydin abi yoktun. E yoktun gene yoksun. Yani ne kaybettin ki feryat edesin. Farz ileki el an yine alem yok. Çok samimi bir Müslüman olduğu her halinden belli dördüncü Murat gözünü dudaktan esirgemezdi ama Nefi de sözünü dudaktan esirgemezdi evet. hayatları böyleydi canına mal oldu susmadı son olarak şunu soracağım bu divan edebiyatıyla uğraşan divan şairlerinin bir dolu ilimden de haberdar olduklarını görüyoruz Hani sadece söze hakimiyet değil güzel söz söylemek değil Evet. halde. neyi bilir mesela bir divan şairi hangi ilimlerden haberdardır? İyi tanıdıklarımızdan örnekler verebiliriz. Şeyhul İslam Yahya Merhum. iyi bir askerdir. Şeyhul İslam'dır. Bürokratik kademelerde 3. sırada. Padişah Sadrazam 3. Çok ciddi ilmi eserleri vardır. Şair Bakiye'nin Arabi bir mevahibiyle dünniyeyi Türkçe'ye kazandırmıştır. Derin bir ilim eseridir. Kazaskerdir zaten. Rumeli kazaskeridir. Hem asker. Hem hukukçu hem şair. Yani günümüzde e, kaybettiğimiz bir şey o bizim hezarfen fen olma meselesi. Adam mühendisse evet. öbüründen anlamamalıdır gibi görürüz. Ne biz. demek hezar fen? Bin feni var. Bin Bin feni feni var. Eline her ben iş şey geliyor. Şey. Yani menemen de yapıyor, <gülüyor> sarma da yapıyor. Şimdi bitiriyoruz ama şu katılır mısınız hocam bilmiyorum. Hani mesleğimiz ne olursa olsun kasap da olsak, bakkal çırağı da olsak, mimar da olsak, edebiyat öğretmeni de olsak ne olursak olalım. Şu zevkten birazcık tatmamız gerekiyor. Zevki selim diyorlar ya buna sağlam zevk yani daha sonra işte estetik duygu dediler buna. O zevki selim selametle ilgilidir. Kendinizi selamette hissediyorsanız kendiniz bir yani e, selemden gel gelerek düşünüyorsanız bunları zaten kendiliğinden gel gelişen bir süreçtir. Hocamın şimdi Nefi merhumun bu sivri zehirli diline ona şey etmişler. Kimin hocam siz bilirsiniz muhakkak da. Muhteşem söylemiş. Söz, söz böyle söylenir. Yani demiş ki: Nereden eserse esin yara dokunma. Yarın zülfüne dokun da zülfü yara dokunma. Allah Allah. Yarın <gülüyor> zülfüne <gülüyor> dokun da yani. zülfü yara dokunma duymamıştım. <gülüyor> evet. Duymamıştım. Kendisi Kuleli Asker İlcesi'nin edebiyatı öğretmenidir. Matematikçi Sadık Bey. Edebiyatı pek sermez. Haydi onunla bitirelim. Tahiri, tahir Efendi'yi kızdırmak için. Tahir Efendi kelp tahir mi değil mi diye sorar. Köpek temiz mi değil mi? Cevap adı Sadık ya. Şair nefiden beri kelbin tahir olup olmadığı ihtilaflı ama sadık olduğu şüphesizdir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam teşekkür ediyorum. Hayat İnancı sevgili abeyim çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Güzel oldu, muhabbet oldu. Yine çok şey öğrendik. Yine zevk ettik. Çok sağ olun ve Mehmet Çelik hocam çok teşekkür ederim. teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kıymetli sağ hocam ne kadar güzel oldu. Allah razı olsun. Muhabbet ettik. Hep hani bir mevzuyu ele alıp o mevzunun etrafında dolaşıp onu konuşma derdinde olurduk. Yani meseleleri şiir gibi anlatmaya çalışırdık. Bugün şiiri mesele etme derdine düştük. Başka şeyler böyle geldi ve geçti. Başta söylediğim sonunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ha büyük bir medeniyetin varisleriyiz diyoruz. Kabul etsek de etmesek de böyleyiz. O mirasa da biraz bir ganeyiz. Uzak düşmüşüz, ayrı düşmüşüz, travmalar yaşamışız. Ama dönüp bir yerden toparlamamız gerekiyor. Kim olduğumuzu, neyin nesiyiz, dünyaya nasıl bir söz söyleyeceğiz. Hem kim olduğumuzu hatırlayıp, hem söyleyeceğimiz sözü tespit için, hem de bu sözü kendimiz gibi söyleyebilmek için, Kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Bu tanıma eyleminde de zannediyorum ki işte şu divan edebiyatı, bu edebiyatı doğuran medeniyet. O medeniyetin çeşmesinden kubbesinin kıvrımına kadar, hattındaki eğimden, musikisindeki ahenge kadar. Her bir şey mühim, beytler de bunun çok mühim bir yerinde duruyor. Divan edebiyatını konuşma derdinde olduk. Muhabbet ettik.